Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok muhterem kardeşlerim hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak söze başlıyor. Yine sözümün başında alemlerin yüce Rabbine Allah'ıma sonsuz ve en mükemmel hamdlerle hamd ve senada bulunuyor. Bahşettiği nimetlere özellikle İslam ve iman nimetine hesapsız şükürlerle şükrediyorum. Sonra sizin adınıza kendi adıma kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine sayısız salat ve selamımı arz ediyorum. Rabbim yüce dergahında kabul buyursun haberdar edesin. Değerli kardeşlerim, Rabbimin lütfuyla, keremiyle yine bir sohbette beraberiz. Rabbim rızasına uygun kılsın bütün amellerimizi. Geçirdiğimiz şu önümüzdeki zaman dilimini rızasına uygun güzel bir zaman olarak amel defterimize kayıt buyursun. Ve de inşallah faydalanmayı nasip etsin. İstifade edelim. Ben söylediklerimden, siz dinlediklerinizden istifade edin. ...hayatımıza ona göre yön verelim ki zaten bu sohbetlerin gayesi bu diye her zaman söylüyoruz. Çünkü söz bizim değil, sözler kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin hadisleridir. Rabbim bize Kur'an yolunda ve Resulullah'ın nurlu izinde bir hayat nasip etsin diye dua ediyorum. Ve de sözü uzatmadan, mukaddimeyi uzatmadan... Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ediyorum. Yine hayırlı işleri, hayırlı amelleri, hayırlı insanları, hayırlı olan şeyleri Efendimiz'den öğrenmeye gayret edeceğiz. Buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem, Hayrün nasi men tale umruhu ve hasune ameluh. İnsanların en hayırlısı, ömrü uzun olup ameli güzel olanlardır. Tabi insanların en hayırlıları malum peygamberler. Geçen hafta son olarak geçen haftaki sohbetimizin sonunda sahabe-i kiramdan çok kısa bahsetmiştik. Onların ne kadar kıymetli ne kadar güzel insanlar olduklarını aktarmıştık anlatmıştık. Onlar için özel haberler var. Yani artık onların önüne geçmek mümkün değil ama... Onlardan sonra gelenlerin içerisinde Aleyhisselatü Vesselam insanların en hayırlarının ömrü uzun olup da amelinin güzel olanları, ameli güzel olanları hayırlı insanlar olarak bize duyuruyorlar. Değerli kardeşlerim tabii hayırlı bir insanın, güzel bir insanın ömrü de uzun oldu mu hayırı artıyor, infakı artıyor, ihsanı artıyor... İbadet ve taatı artıyor, daha çok secde, daha çok namaz, daha çok oruç. Değil mi efendim? İnsanlara daha çok hayır, infak, ikram, daha çok güzellikler. Tıpkı o insanlar toplumun içerisinde biliyorsunuz, görüyorsunuz rahmet bulutu gibi. Yağmur bulutu ne kadar çok yeri dolaşırsa o kadar yeri rahmetine gark eder, o kadar yer ondan istifade eder resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri haşa öldüler mi değerli kardeşim? Öldüler mi? Hayır, hayır. Onun bıraktığı din, onun bıraktığı şeriat, onun bıraktığı iyilikler ve güzellikler bir rahmet bulutu gibi hala dünyamızı nura ve berekete gark etmeye devam ediyor. Hal böyle olunca Başka hadis-i şeriflerde yine duyuracağız meseleleri gelecek önümüzde inşallah. Ama uzun bir ömür, uzun bir ömür, tabii uzun ömür Cenab-ı Hak Hazretlerinden istemeli değerli kardeşlerim de. Yalnız beraberinde sıhhat ve afiyeti de aman unutmayınız. Sağlık çok önemli çünkü, sağlık çok önemli. Rabbim cümlemize hayırlı bir uzun ömür versin ama... Ömrümüz boyu da bizi afiyette, sağlıkta ve sıhhatte daim kılsın. Bazen ömür uzun olur da eğer afiyet olmazsa bildiğiniz gibi hem o ömrü yaşayana yük oluyor hem de bakanlara sıkıntı olabiliyor. Ama aleyhissalatü vesselam tabi ve hasune amelüh derken amellerine devam eden, afiyet içerisinde olan ve de Rabbimize kulluk edenleri dolayısıyla Afiyetle, sağlıkla geçen bir ömrü kastetmiş oluyorlar. İşte o insanlar toplum içerisindeki hayır unsurlarıdır. Ömür çok önemli. Rabbimizin bize emaneti biliyorsunuz. Yani alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ımız bize ömür vermişse fırsat vermiş demektir. İmkan tanımış demektir. Kulluk etmemizi istiyor demektir. Ve o ömürde bizden Kulluk bekliyor demektir. Bir insanın mazhar olduğu en büyük nimetlerden biridir ömür. Çünkü ölümden sonra zaman zaman söylüyoruz değerli kardeşlerim. Kendimize ve cemaatimize hem nefsimize hem de bizi dinleyenlere nasihat olarak söylüyoruz, hatırlatıyoruz ve diyoruz ki öldükten sonra hiçbir şeye artık fırsat vermeyecekler. Namaz için fırsat vermeyecekler, kaza edecek olanlar acele etsinler. Borçlarımızı ödemek için hem maddi hem manevi fırsat vermeyecekler, borçları olanlar bir an evvel ödesinler. Hacetme imkanı yok. Onun için hac farz olanlar hemen müracaat etsinler, kurra da çıksın, inşallah gitsinler, eda etsinler. Rabbim servet vermişse zekatımızı bir an evvel vermeliyiz çünkü... Ne olacağı belli olmaz, ne olacağı belli olmaz. Yarın sabaha nasıl çıkacağımız ve yarının bize ne getireceği hiç belli olmayabilir. Onun için fırsatları ganimet bilmeli. Hani büyüklerin güzel bir sözü var. El fırsatu temurru merra sahab. Fırsatlar bulutların gelip geçtiği gibi gelir geçer gider diyor büyüklerimiz. Atasözleridir bunlar değerli kardeşlerim. Şöyle de bir latifeyi hatırlıyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri Cennetül Baki'a Medine kabristanına girmişlerdi hatırlayacaksınız daha önce söyledim ben bunu size. Taze bir yeni bir kabir gördüler toprağından belliydi. Kimin kabri burası diye sordular arkadaşlarımızdan kardeşlerimizden falan kişinin kabri ya Resulullah. Eğer elinde imkan olsaydı bütün dünya elinde olsaydı iki rekat bir namaz için bütün dünyalığını vermeye hazırdı diye buyurdular. Yani öldükten sonra kabre girdik mi bir defa dahi istiğfar yok, yok müsaade etmiyorlar. Ya müsaade edin de bir, bir, bir kuruş hayırda bulunayım. Yok senin malın kalmadı artık diyorlar. Hepsi başkalarının oldu. Bir defa Allah'ı zikredeyim yok. Öyle olunca değerli kardeşlerim ömrün kadru kıymetini bilmek lazım. Ayrıca da ömürden hesaba çekilecekmişiz. Namazın farz olduğu günden hani akil ve bali olduğumuz gün diyoruz ya, o günden itibaren ondan evvel kalem yok, kalem yazmıyor. Ondan evvelki bir hazırlık dönemi, Rabbimizin lütfuna bakınız. Anneler ve babalar çocuklarını hayata hazırlasınlar, İslam'ı öğretsinler, efendim farz olan amelleri ona talim etsinler diye cenabı Hak Hazretleri belirli bir çizgiye kadar amelleri farz kılmıyor. Bizim için ne kadar büyük lütuf ne büyük. Yani İslam'ın hak ve gerçek din olduğunun inanın böyle nişanelerinden, alamet ve işaretlerinden biri. Alemlerin yüce Rabbi belirli bir zaman veriyor, fırsat tanıyor. İbadetü taat öğrenelim, bir alışma devresi olsun, bir intibak devresi geçirilsin. Ondan sonra ondan sonra ameller farz olsun, artık kulluk devam etsin. Farz oldu mu ibadet? Artık o günden itibaren melekler yazmaya başlıyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zamana kadar? işte alemlerin yüce Rabbinin emanetini teslim alıncaya kadar. Efendimiz şu dört şeyden hesap vermeden hiç kimse kıyamet gününde, mahşer gününde, hesap gününde hesap verdiği yerden hiçbir yere ayrılamaz. Mutlaka bu dört şeyin hesabını verecek. Nedir onlar? Bir... Ömrümüzden hesaba çekilecekmişiz. Allah Allah her şeyden, her nefesten. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Elde ettiğimiz, istifade ettiğimiz her nimetten değerli kardeşlerim. Rabbim yardımcımız olsun. Allah'ım hepimizin hesabını kolay getirsin ve bize lütfuyla muamele etsin. Yoksa şu içinde bulunduğumuz nimet ve devletlerin hesabını vermek mümkün mü mümkün mü değerli kardeşlerim? Nice nimetlere sahibiz, Rabbimizin nice imkanları var ve sonra ne kadar çok gafletimiz var yahu? Değerli kardeşlerim ne kadar çok gafletimiz var. Yani Allah aşkına içinizde benim sürdüğüm hayat, benim geçirdiğim günler, benim şu içinde yaşadığım durum alemlerin yüce Rabbine layık bir kulluk diye iddia edebilen var mı? Yaptığı iş ve taatı ibadetler dahi olsun Allah'ıma layıktır. Yani kıldığımız namazı Elimizde imkan olsa da bir tepsiye koyup Rabbimize arz edebilir miyiz? İkram edebilir miyiz? Bunu layık gören var mı? Bilemiyorum. Meseleyi siz değerli kardeşlerime havale ediyorum ama ömrümüzden hesaba çekilecekmişiz bir. Bu ömrün içerisinde diyor sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinden ayrıca hesaba çekilecek. وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا اَبْلَاهُ o gençlik dönemini, o güç dönemini, o kuvvet dönemini nerede geçirmiştir? Cenab-ı Hak Hazretleri ondan ayrıca soracakmış. Malımızdan sorulacakmışız. Nereden kazandın, nereye harcadın? Her ikisinin de hesabı var. Nereden kazandın, nasıl kazandın ve nereye harcadın? Sadece bu yeter değerli kardeşlerim. Düşünen insan için sadece bunun zorluğu, bu hesabı vermenin telaşı ve endişesi Endişesi insanın uykularını kaçırmaya yeter. Ama Rabbim bize lütfuyla muamele etsin diye iltica ediyorum yine. Şuna dikkat etmeli. Göz göre göre haramlara düşmemeli. Katiyetle, katiyetle. Göz göre göre. Kardeşlerimiz bize soruyorlar işte hocam krediyle ev alabilir miyiz? Araba alabilir miyiz? Her zaman söylüyorum. Acizane her sohbetimde hem kendime hem de beni izleyen kardeşlerime namaz konusunda hatırlatma yapmayı bir görev addediyorum, faiz konusunda hatırlatma yapmayı bir vazife olarak düşünüyorum. Bu iki nokta çok önemli. Manevi hayatımızda, ibadet ve taat ve kulluk hayatımızda namaz çok önemli, ticari hayatımızda da faiz çok önemli. Bugünün insanının, Üzerinde durması gereken iki önemli husus. Allah aşkına rica ediyorum. Kendinizin namazları tam olsun. Namazlarınız sağlam olsun değerli kardeşlerim. Namaza ayrı bir değer verin. Ayrı bir ihtimam gösterin. Namazlarımız tam olsun. Ve de faizden mutlaka ama mutlaka uzak kalın. Kardeşlerimiz soruyorlar. Telefonla soruyorlar. Mektupla soruyorlar. Türkiye'den soruyorlar. Yurt dışından soruyorlar. İşte hocam faiz. Faizimiz var ne yapalım? Diyorum ki onlara evinizi satın kurtulun. Arabanızı satın kurtulun. Yani bir bataklığın içerisinde bir kan deryasının içerisindesiniz. Tarlanız var satın kurtulun ne yaparsanız yapın. Hatta vaktiyle bir Konya'mızın kasabasında o civarda biraz faiz böyle kredi falan fazladır diye duymuştum da. Öyle söylemiştim acizane. Eğer bulabilirseniz. Varsa bir köle pazarı gidin, orada kendinizi satın, o ücretle faizi kurutun, ondan sonra yeniden bir hayata başlayın. Tabii olacak şey değil de ama hem korkumdan hem de endişemden dolayı böyle söylüyorum. Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ımız bize temiz rızk nasip etsin. Değerli kardeşlerim, dünya vallahi çok çabuk geçiyor. Onun için... Değmez değmez şu üç günlük dünyayı büyüklerimizin tabiriyle şu üç günlük dünyayı faiz temeller üzerine oturtma, haram ameller üzerine işler üzerine oturtma değmez benim için de sizin için de size söylüyorum da kendimi tezkiye mi ediyorum haşa alemlerin yüce rabbi olan Allah'ıma sığınırım hep beraber el ele gönül gönüle vereceğiz ve İslami bir hayat yaşamaya çalışacağız. Sonra ilmimizden sorulacakmış, alemlerin Yüce Rabbi öğrendiklerimizden, bana da size de öyle olunca biz hocaların işi çok daha zor, çok daha zor. Bildiklerimle amel etsem herhalde yeryüzünde yürümem, rahatlıkla semada uçarım. Ama bir yandan nefis, bir yandan şeytan, bir yandan içinde yaşadığımız hayatın zorlukları, işte değişik şeyler bizi Allah'a hakik, hakiki kulluktan, hakkıyla kulluk etmekten engelliyor. Rabbim elimizden tutsun, azımızı çoğa saysın diye dua ediyorum. Ama biliyorum ki bugünün insanı bildiğiyle amel etmiyor, edemiyor. Hepimiz öyleyiz. Bildiklerimizle amel edemiyoruz. Ama Rabbim soracakmış, İşimiz kolay gelsin inşallah. İşimiz kolay gelsin. Rabbim dünyada işimizi kolaylaştırsın. Ahirette de hesabımızı kolay kılsın. Ama değerli kardeşlerim. Çok önemli bir hadisi şerif. Her zaman okuyoruz. Efendimiz buyuruyorlar. اِعْمَلُوا فَكُلُّنْ مُيَسَّرٌ lima خُلِقَ Ey ashabım! Ey ümmetim! Ey Allah'a inananlar! Ey Müslüman olduğunu iddia edenler! Amel edin. Kulluk edin. ibadet edin. Allah aşkına değerli kardeşlerim, hakkıyla kulluk etmezsek, Müslüman olma, güzel Müslüman olma çalışmazsak, yani mümin ve Müslüman olduğumuz nereden belli olacak? Nereden belli olacak? Namazımızı kılmazsak bize nasıl Müslüman diyecekler? Veya o haram büyük günahlardan sakınmazsak, nasıl samimi bir Müslüman olduğumuzu iddia edeceğiz? Onun için istirham ediyorum, rica ediyorum, hep beraber... Resulullah'a kulak verelim ve onun yolunda olalım. Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyorlar. Amel edin, ibadet edin, Allah'a kulluk edin. Çünkü Cenab-ı Hak hangi kulunu ne için yaratmışsa o yoldaki ameller o kişiye kolay getirilir. Hadis-i şerifin baş tarafı da var. Ama ben bu hadisi çok acizane önemsediğim için ben kimin de hadisin şununu önemseyeceğim bu hayır öyle bir şey değil ama... Yani işte bazı hadis-i şerifler var, konusu içerisinde efendim ele alınmalı, o zaman okunmalı, o zaman değerlendirilmeli. Ama bu hadis-i şerif, birçok hadis-i şerifle beraber hayatımızın her merhalesinde, her, her safhasında alnımızın ortasında sanki böyle yazılı olmalı. Resulullah öyle buyuruyorlar. Kim ne için yaratılmışsa o yoldaki ameller kendisine kolay getirilir. Eğer namaz kılmaktan zevk alıyorsa... Zekat vermek onun için bir neşe kaynağı ise hac ibadet yani hac ve umre ona fevkalade zevkli bir ibadet olarak geliyorsa hasıl cennetlik ameller kendisine kolay geliyorsa haramlardan büyük günahlardan sakınırken hiç zorlanmıyorsa nefsine sahip olabiliyorsa o kişinin yolu cennetedir. Ama Namaz kıldıramıyorsak, zekat verdiremiyorsak, oruç tutturamıyorsak, içki sofralarından alamıyorsak, Allah korusun ahlaksızlık ve zina o kişinin hayatında çok sık görülüyorsa, velhasıl diğer haramlar elini titretmeden el uzatabiliyorsa, dilini titretmeden söyleyebiliyor ve yapabiliyorsa giriş iyiye doğru değildir gidiş hayra doğru değildir cennete doğru olmayabilir çok dikkatli olmak lazım değerli kardeşlerim demek ki insanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olanlardandır ameli güzel olanlardır Rabbim bizi onlardan eylesin ve şerrün nas men tala umruhu ve sâya insanların şerlisi ise ömrü uzun olup da ameli kötü olan çirkin olan şerli olanlardır uzun yaşamış ama hep milletin başına dert olmuş. Belki biraz ağır olacak ama özür diliyorum. Uzun yaşamış ama milletin başına bela olmuş. Rabbim muhafaza buyursun. Veya ailesi içerisinde veya sülalesi içerisinde veya bulunduğu şehirde veya akrabalar arasında veya millet adına eğer insanlar öldüğü zaman çok şükür ki öldük, öldü de kurtulduk dedirtirse eğer Rabbim muhafaza buyursun. Şöyle bir rivayet hatırında bir sohbette dinlemiştim. Asıl saadette resul sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde bir gürültü oldu. Acaba hani şimdi bomba patlıyor ya mesela öyle bir şey, bir, şey bir, bir, bir patlama gibi bir gürültü acip bir gürültü oldu. Acaba nedir ki dediler? Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri buyurdular ki bir kafir bir münafık kafir veya münafık 60 yıl evvel cehennemin ağzından atılmıştı. Dibine doğru gidiyordu. Alt aşağıya vurmasının dibine ulaşmasının sesidir bu. Bir cehennemin derinliğini gösteriyor haber. İkincisi Allahu Alem yani 60 yıldır günah işliyordu. Misal 60 yıldır insanlara zulmediyordu, kötülük yapıyordu. Cenab-ı Hak Hazretleri bugün hakkı cezayı sezası olan, hakkı olan cehenneme kendisini koydu veya cehennemi boyladı demek istiyor. Değerli kardeşlerim, Rabbimizden hayırlı, sağlıklı, sıhhat ve afiyetle dolu ama ibadet ve taatla Allah'a kullukla nurlanmış, bereketlenmiş ömür niyaz ediyoruz. Yine Efendimiz buyuruyorlar, خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ قَضَانِ Buna benzer bir hadis-i şerif geçmişti ama diğer lafızla geçmişti, tekrar ediyorum, kısaca söyleyeceğim bu hadisleri. İnsanların en hayırlısı, borcunu en güzel şekliyle ödeyendir. Yine خَيْرُ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olanlardır. Açık. İzahtan variste de derler ya eskiler, hakikaten izaha gerek yok. Güzel ahlak sahibi olmak, insanları hoş tutan, onlara güzellikle muamele eden, Muhammedi ahlakla onlara davranışlarında dikkat eden ve onlara muamelede bulunan güzel ahlaklı insanlar. Onları toplumda sever, onları yakınları da sever, onları mecburen düşmanları bile takdir ederler, tabii onları melekler de sever. Allah da sever. Allah da sever. Bir kişinin ahlakı güzel oldu mu? Ara vereceğiz şimdi. Ondan evvel bunu söyleyeyim. Öyle ara verelim değerli kardeşlerim. Bir kişinin ahlakı güzel oldu mu? Hani melek haslet diyoruz ya. Cenab-ı Hak Hazretleri okulunu severmiş. Zaman zaman söylüyoruz. İnşallah biz de öyle olalım diye. Kulunu sevdi mi? Cebrail Aleyhisselam'a buyurmuş ki. Ya Cibril ben falan kulumu seviyorum. Sen de sev. Cebrail Aleyhisselam sevdi mi? Ehli semaya meleklere dermiş ki Cenab-ı Hak Hazretleri yeryüzündeki bu falan kulu seviyor. Ben de seviyorum, siz de sevin. Artık onlar da sevdiler mi? O kulun üzerindeki o sevgi, o muhabbet, o güzellik, o güzel ahlak tayıfları, o güzel ahlak şuleleri yeryüzüne iner ve mecburen herkes onu sever. Herkes onu sever. Yani düşmanları bile karşılaştıkları zaman saygı duyarlar. Hasetleri olsa bile, kinleri ve buzları olsa bile çok güzel insanlara, peygamberlere mesela buğz edilmiş değil mi? Güzel insanlara da, ahlaklı insanlara da buğz edilmez mi? Elbette edilir, görüyoruz. Yani mesela Konya'mızın yakın tarihinin velileri. Ladik Laci Ahmet Efendi amcamızdan bahsediyoruz, Hacı Veysad hocamızdan bahsediyoruz. Büyük insanlardan bahsediyoruz hep. Mahmut Sami Ramazanoğlu'ndan bahsediyoruz. Muhammed Zahid Efendi Hazretlerinden bahsediyoruz. Büyüklerimizden bahsediyoruz hep. Bakıyorum ben etraflarındaki muhalifleri bile mecburen saygı duyuyorlar. Ve de onlara hürmet gösteriyorlar. Demek ki Allah seviyor, melekler seviyor. Neden? Çünkü güzel ahlaklı. Güzel ahlaklı. Rabbim hepimize Muhammed'i ahlak nasip etsin. Evet, yine... Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Hayrun nas enfa'uhum Nas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Mahallesine faydalı, akrabalarına faydalı, maddesiyle faydalı, manasıyla faydalı. Hani vel sa'atin min sa'ati. Var ya, ölçü var ya. Cöm e zengin olan, imkanı olan o içinde bulunduğu imkandan etrafına infak etsin buyruluyor. Parası var, parasını dağıtsın. Efendim, bahçesi bağı var, meyvesini sebzesinden ikramda bulunsun. İlmi var, ilminden istifade ettirsin. Ne bileyim, işte gücü, gücü var, gençliği var, yaşlılara hizmet etsin mesela. Değil mi efendim? Arabası var, arabasıyla ümmeti Muhammed'e hizmet etsin. Şimdi mesela Türkiye'den kalkıyorlar, hiç ücretsiz kardeşlerimiz ta Afrika'ya gidiyorlar, orada göz ameliyatı yapıyorlar, değişik ameliyatlarda bulunuyorlar doktor kardeşlerimiz. Ne kadar güzel şeyler, ne kadar güzel şeyler. Pakistan'daki kardeşlerimize işte. Görüyoruz zaman zaman elbiseler verilmiş, battaniyeler verilmiş, el örgüleri yapmışlar, hanım kardeşlerimiz bir şeyler. Onları oraya gönderiyorlar. İmkan dahilinde olan. İlla para olması lazım değil. Neyimiz varsa kardeşlerimize o yolda, o yönde ikramda bulunmalıyız, onları faydalandırmalıyız. Dediğim gibi o Afrika'ya gidiyorlar mesela doktorlarımız ve de ne kadar dua alıyorlar öyle Allah onlardan razı olsun İmkan olan kardeşlerimiz para gönderiyorlar, orada kuyu kazdırıyorlar. Allah Allah. Tahmin ediyorum ki o kuyunun tabanına girdiğiniz zaman oradan cennete çıkarsınız. Değerli kardeşlerim. Çünkü hiç suları yok. Hiç suları yok. Hep ömürleri bulanık su içmişler. Ve istedikleri gibi hiç abdest alacak su bulamamışlar, gusledecek su bulamamışlar. Bırakın başka şeyleri. Onlara kuyu kazıyorlar kardeşlerimiz. Ve de oradan su fışkırıyor Allah onlara hayat, onlara hayat vermişler, He, vermiş oluyorlar çünkü su hayat biliyorsunuz. Vajalna min almai kulle şeyin Rabbimiz öyle vuruyor Biz her şeyi sudan yarattık ve suyun varlığı hayatın devamı için şart ve lazım kuyu kazıyorlar. Ne güzel. Hayron nas, en nas? İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Neyin varsa neyin varsa. İlla her şeyde para düşünülmez değerli kardeşlerim. Her şeyde para düşünülmez. Yani çok basit gibi görülen bir meslek yeri geldiği zaman o kadar önemli oluyor ki o kadar önemli oluyor ki öyle olunca hepimiz elimizde bulunan bulunandan infakta bulunacağız ve ümmeti Muhammed'e böylece hizmet etmiş olacağız inşallah. Geçen sohbetlerde söylemiştim konular belki Birbirlerini takip eden konular değil ama elimdeki esere göre ben de doğrusu hasen ve sahih hadisleri bunu zaman zaman söylüyorum ki kardeşlerim belki ellerine aynı eseri alırlar camu sahiri alırlar feyzül kadir alırlar hocamız bazılarını atlıyor filan derler ve güncel olan hadisi şerifleri seçmeye çalışıyorum bir de sahih ve hasen remzi konulmuş tercih edilmiş hadis şerifleri sizlere aktarmaya çalışıyorum Rabbim rızasına uygun kılsın inşallah. Şimdi sırada bir hadisi şerif var, cilveli bir hadisi şerif. Biraz üzerine duracağız inşallah. Efendimiz buyuruyorlar ki, hayrun u i kadınların hayırlısı ve Resulullah sayıyorlar. Şimdi beni dinleyen hanım kardeşlerim, onların dikkatini çekiyorum. Bakalım ümmetin içerisinde hangi hanımları, hangi kadınları Allah'ın Resulü, hayırlı hanımlar, hayırlı kadınlar olarak sayıyor. Şöyle bir niyetle dinleyelim inşallah. Ben burada kainatın efendisinden dinlediklerimi hazmedeceğim ve bununla amel edeceğim. Allah'ın Resulü'nün gösterdiği yolda olacağım. Hepimiz bu hadisi şeriflerle, yani sadece hanım kardeşlerimiz bu hadiste değil, hepimiz yukarıda da bundan sonraki gelecek hadis şeriflerde de o niyetle dinlemeliyiz. Yani ben onu hayatıma... Hakim kılmalıyım ki hayırlı insan olayım, güzel insan olayım. Neticede kazanan olayım. Sallallahu aleyhi ve sellem işte buyuruyorlar. Hayrun Nisa, kadınların en hayırlısı. Bakalım ilk madde olarak peygamberimiz ne buyuruyorlar. Elleti ti tesurruhu idâ nazara. Öyle bir hanım ki kocası yüzüne baktığı zaman sürur duyar. Çarşıdan gelmiş kapıda karşılarken akşam yorgun beraber otururlarken çay içerlerken mesela, mesela veya sofrada ona olan hizmetinde ve hayatının her merhalesinde her döneminde her her işinde eşine kocasına surur ilka eden bir hanım. Baktığı zaman hani kocasının yorgunluğunu alıyor. Öyle güler bir yüzle karşılıyor ki öyle Tatlı bir çehreyle karşılıyor ki stresle gelmişse, sıkıntıyla gelmişse, yorgun gelmişse borcu vardır, derdi vardır, üzüntüsü vardır. Yani kapıdan karşılarken mesela hayırdır bugün seni sıkıntılı görüyorum efendi diyor. İşte o da bazı sıkıntılarından bırak Allah aşkına diyor. Rabbimiz var, Allah'ımız var. Dua ederiz, yardım ederiz. Yani değişik tatlı sözlerle onun o sıkıntısını alıyor yüzüne baktığı zaman eğer kocası ve eşi sürür duyuyorsa yorgunluğunu unutuyorsa ve o evde karşılıklı huzur varsa saadet varsa o hanım diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri kadınların hayırlısıdır kadınların hayırlısıdır. Tabii değerli kardeşlerim şunu peşinen söylemek lazım bu hayır karşılıklı olacak. Onlar da bizim yüzümüze baktıkları zaman sürür duyacaklar. Çünkü o yuva bir bütünse yarısı erkeği, yarısı hanımı. Yarısı kocası, yarısı eşi. Yani biz de erkekler olarak mutlaka hayırlı insanlar olmaya çalışacağız. Daima onlardan alttan almayı beklemek marifet değil. Yani biz devamlı kızacağız da onlar hep yutacaklar. Adamlık değil, karşılıklı İslam ahlakıyla birbirimize muamele edeceğiz. Karşılıklı güler yüz, karşılıklı rahmet, karşılıklı merhamet, karşılıklı şefkat, karşılıklı sabır. Tamam mı efendim? Ve hani daha önce Halül Kurucu Üstadımızdan duymuştum da sonradan bir hocamız... Hadisi şerif olarak söylediler doğrusu bir metinde görmediğim için sağlam olarak söyleyemiyorum ama bir bir nişan merasiminde Ali Ulvi kurucu Allah rahmet etsin Rabbim şefaatine nail kızın üstadımız öyle buyurmuşlardı evi müminin cennetidir darul mümin cennetuhu. Müminin dünyadaki cenneti evidir sağda solda değişik yerlerde şurada burada mümin huzuru sükunu dinlenmeyi aramamalı evi onun cenneti çünkü orada eşi var yerine göre anne ve babasını var evlatları var yavruları var dönüp dolaşıp geleceği makarru huzur ve sükun bulacağı yer onun evidir cennetidir öyle olmalı o hale getirmeli ama evimizi cennet haline getirmek bizim elimizde. Adamlığımızla, marifetimizle, sabrımızla, rahmet, merhamet ve karşı tarafı olan şefkatimizle. Ama ve vesselam Efendimiz Hazretleri bu hadisi şeriflerinde hanımlardan, kadınlardan bahsediyorlar. Kocası yüzüne baktığı zaman sürür duyuyorsa bir kadın eğer. Değerli kardeşlerim, İslam insana fevkalade değer veriyor. Bunun içerisinde, insanın içerisinde erkeğin yeri ayrı, onun görevi ayrı, vakarı ayrı, kadının nezaket, nezahet ve güzelliği ayrı, inceliği ayrı. Ve ikisi beraber bir dünya meydana getiriyorlar. Esad-ıbillah. Ya eyyühen nas, ey insanlar, inna halaknâkum min zekerin ve unfe. Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık diye buyuruyor Rabbimiz. Yarısı o yarısı o. Ne ondan vazgeçebilirsiniz ne bundan vazgeçebilirsiniz. Dünyanın kıvamı bu iki varlıkla. Ama yerine göre erkeklere ayrı görevler verilmiş hanımların da yapması gereken şeyler var. Yani İslam'ın düşmanları hakikaten insafsız ve zalim düşmanlar değerli kardeşlerim. İslam'ı hep bu yönünden sanki e, yıkmak isterler. Hani İslam hanım kardeşlerimizi, kadınları muhafaza eder ya, korur ya, onlar için tesettürü emreder ya, onlar için korunmayı ve muhafazayı emreder ya, İşte efendim İslam kadını dört duvarın arasına hapsediyor. İslam kadını evine hapsediyor. İslam kadına hürriyet vermiyor. İslam kadına asrı saadete bir bakın. Asıl saadete bir bakın. Ve de Kur'an-ı Kerim'in mesajlarına bir bakın. Değerli kardeşlerim şimdi ben size bir şey daha yani zaman zaman söylüyorum ama bir daha söyleyeceğim. Nedir o? Müslüman demek. İslam'da gelen her şeye kayıtsız, şartsız, nedensiz ve niçinsiz teslim olan kişi demektir. Ben Müslümansam İslam'a, her şeyiyle evet diyeceğim. Ben müminsem imanın şartlarına Rabbimin istediği gibi Resulullah'ın ortaya koyduğu gibi her şeyiyle evet diyeceğim. Yani keyfime göre böyle. Keyfim olmadığı yerde şöyle. İşime geldiği zaman bunlar yok öyle bir şey yok İslam'da. İslam Allah'ın dini. Şimdi kadınlar konusunda bazı hakikaten bağlayıcı hükümler var. Ticaret hayatında da var. Akrabalarla muamelede de var, komşularla davranışlarda da var, her şeyde var. Eğer erkekler olsun, kadınlar olsun herhangi bir konuda İslam bir şey demişse ben Müslümanım diyen ona mecburen evet diyecek. Efendim işte İslam kadınlara fazla değer vermiyormuş da onun için bir erkeğin yerine iki hanım şahit olması lazımmış. Bunu söyleyen... Yani çok ağır şeyler söylemek de televizyonda ekranda olmuyor değerli kardeşlerim ama çok basitliğinden dolayı böyle söylüyor. Ona değer verilmediği için değil ki. Allah böyle istiyor. Allah böyle istiyor. Niye işte erkekler dörde kadar evlenebilirmiş de hanımlar evlenemezmiş kadınlar? Yani bu bunu ben izah etmeye hiç gerek görmüyorum ki. Allah böyle istiyor. Beğendin beğenmedin. Beğenmedin cehenneme kadar yolun var. İnandın ne hala? İnanmazsan, hani dedelerimin, nenelerimin bir tabiri var. İla cehenneme zümarha derler Konya'da. Sizde de kullanılır mı böyle bir şey bilmiyorum değerli kardeşlerim. Kabul ettin ne hala? Kur'an'ın hükmünü, Resulullah'dan gelen bir emri, ilahi bir tavsiyeyi beğendin, beğendin, beğenmezsen. istediğin yere gidebilirsin. Ama sonuçlarına da razı olmak mecburiyetin var. Şimdi mesela... Televizyonlarda birçok şeyler söyleniliyor, sohbetlerde enteresan şeyler anlatılıyor, İnsanlar şunu beğeniyorlar, bunu beğenmiyorlar. Sahih hadisleri günümüzün koca kılıklı soytarıları kalkıyorlar, inkar ediyorlar. Beğenmediğin yerde uğurlar olsun. Ama hep beraber yarın Allah'ın huzuruna çıkacağız, hep beraber Resulullah'ın huzuruna çıkacağız ve Allah'a hesap vereceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de orada olacak. Orada olacak. Ve imanın şartlarından biri de ona inanmak. Mecburen kelime-i şehadetin tam yarısı da Allah'a inandığımız gibi Resulullah'a teslimiyet, ona da iman. Öyle olunca değerli kardeşlerim hiç üzmüyoruz kendimizi. Tatlı canımızı hiç sıkmıyoruz doğrusu. Beğenen tabii başımızın üstünde yeri var. Beğenmeyen uğurlar olsun. Anadolu tabiriyle. İslam'ı şu yönüyle beğenmezmiş, bu yönüyle beğenmezmiş. Yani kimisi işte diyor ki mesela faizsiz bugünün dünyasında olunur mu canım? Faiz haram olmamalı. Öbürü bir başka şey söylüyor, bir kesi bir başka şey söylüyor. Uğurlar olsun. Ama ben beni dinleyen kardeşlerimden istirham ediyorum, rica ediyorum. Zorlanmadan. Hani ayeti kelimede var ya وَلَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ Nefislerinde bir sıkıntı olmadan, bir darlık olmadan, içinden gelen bir coşkunlukla, içinden gelen bir teslimiyetle Rabbim böyle buyurmuş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemiş, işte Kur'an ayeti, işte sahih hadis öyleyse bütün varlığımla teslim oluyorum diyerek erkeğimizle, kadınımızla, gencimizle, ihtiyarımızla İslam'a teslim olacağız inşallah. Yani bazı hükümler hoşumuza gitmeyebilir ve yani o hoşumuza gitmiyor gitmeyebiliyor derken yani nefsimizin hoşuna gitmeyebilir. Tabii olabilir. Nefsimize diyeceğiz ki Allah'ım böyle emrediyor. Mesela ticaretle meşgul olan kardeşlerimin önüne muhteşem bir kar açılıyor. Kar açılıyor. Telefon ediyorlar soruyorlar bize. Hocam şöyle bir alışveriş var müsaade eder misiniz? Canım kardeşim bilebildiğimiz kadarıyla o ticaret haramdır veya işte o alışverişte onun içerisinde haram var. Allah yasaklıyor. Allah senden razı olsun hocam teşekkür ederim deyip telefonu kapatıyorlar mesela. Ben de onlara dua ediyorum. Bugünün dünyasında. Gençler soruyorlar, dostlarımız soruyorlar, arkadaşlarımız soruyorlar. Bildiğimiz meselelerde cevap veriyoruz. Bilmediğimiz meselelerde ehil olan hocalarımıza gönderiyoruz. Ama o işte kos kocaman bir ticaret. Önünde milyonlar kazanıyor belki bugünün parasıyla. Haramdır vazgeçtim diyor. Vazgeçtim. Mümin böyle olacak. Gelene teslim olacağız. Hanım kardeşlerimiz de böyle. Alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız başınızı örteceksiniz diyor. Mümin kardeşim yani işte efendim akraba baskısı, çevre, mahalle baskısı bu yeni tabirler ile güne, güne karşı Konya'da böyle de bir tabir var. El alem ne der? İşte sen daha gençsin canım tam işte güzelliğini dünyaya ilan edeceğin, efendim arz edeceğin bir çağdasın haşa aman ha. Rabbimiz ne diyorsa onu tutacağız Allah'ın izniyle sonra Rabbimiz bize ne lütuflarda ve ne ikramlarda bulunacak. Kadın konusunda İslama çok iftira ediyorlar. Çok yükleniyorlar, zalimce yükleniyorlar. Halbuki, halbuki İslam onun ümmetin annesi olarak toplumun mühim bir unsuru olarak ailenin temel taşı olarak anneyi muhafaza ediyor ve koruyor. Fitneden koruyor, ahlaksızlıktan koruyor, kötü gözlerden koruyor, zehirli bakışlardan koruyor. Ya Örtüsünün içerisinde bir İslam hanımefendisi bütün çirkin, bütün zehirli oklardan, bütün kötü bakışlardan korunmuş haldedir. Cenab-ı Hak Hazretleri onu koruyor. Ve o korunmuş çehre, bakınız değerli kardeşlerim, o korunmuş çehre, o tesettürle efendim yabancı gözlerden muhafaza edilmiş yüz yaşlanıyor. İhtiyar nenemiz haline geliyor. Bakıyorsunuz 65-70 daha fazla yaşlara böyle yaşlandı mı bir hanımefendi. Bakıyorsunuz nur gibi bir İslam hanımefendisi ortaya çıkıyor. Diğeri acip bir çehreye bürünmüş. Televizyona falan çıkıyor. Eğer olmak makyajı olmasa özür diliyorum suratına asla bakmak istemezsin. Neden? Haramlar yüzüne baka baka baka bozdu orayı tahrip etti. Ama benim ninemin, benim hanımefendi kardeşimin yüzü korunduğu için, muhafaza edildiği için ihtiyarlamış, bakıyorsunuz nur gibi bir Anadolu annesi, Anadolu ninesi. Pırıl pırıl bir çehre. Neden? Haram gözler değmedi. Haram bakmadı çünkü ona. Efendim sözü böyle biraz uzattık ama önemli bir konu. Bu konuları zaman zaman e, hatta sık sık ekrana getirmek lazım, söylemek lazım. Evet e, kardeşlerimiz, müminler her konuda rahat ve teslimiyetçi olmalıdırlar. Ne konuda? İslam'dan gelenler konusunda. Ve Rabbimiz hani Resulullah'a teslimiyet فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪يمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ اللّٰي Bu ayetin tefsirine bir bakın. Ne demek istiyor Rabbimiz? ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَضَيْتِ Senin verdiğim hükümde içlerinde bir sıkıntı da olmayacak. Ya keşke böyle olmasaydı. Hayır asla. Elhamdülillah. Resulullah böyle istedi. Allah'ın Resulü böyle hüküm verdi. Ben de bütün varlığımla sem'an ve taaten ya Resulallah diyerek işittim ve itaat ettim ya Resulallah diyerek içimizden gelen coşkun bir teslimiyetle Allah'ın Resulüne teslim olacağız. Kur'an'a teslim olacağız. Hanım kardeşlerimiz de rahat edecekler. Huzurlu olacaklar. Gönüllerinde bereket olacak. İslam tesettürü emretmiş. Tamam. İslam onların fazla sokağa çıkmamalarını istemiş. Tamam. Ki hadis-i şerifleri okuyacağız inşallah. Ama İslam onlara nasıl değer vermiş? Kur'an-ı Kerim'de alemlerin Yüce Rabbi bir Nisa suresi indirmiş. Kadınlar için, İslam hanımefendileri için yeter şeref değil mi? Suret-ül Rical diye bir sure yok. suret Nisa var. Ya Nisa suresi var. Kur'an-ı Kerim'de. Efendim sonra Meryem Validemiz. Peygamber olmadığı halde Meryem Anamız adına Kur'an-ı Kerim'de sure var. Meryem suresi var. İffetinden dolayı. Büyüklüğünden dolayı. Cenab-ı Hak Hazretlerinin katındaki değerinden dolayı. Ya... Kalkmış şimdiki Hristiyanlar, sahip çıkmaya çalışıyorlar. Vallahi ve billahi ve tallahi, Meryem anamızın bugünkü Hristiyanlarla hiç ilgisi ve alakası yok. Hiç ilgisi. O bizim annemiz. O bizim validemiz. O bizim büyüğümüz. Biz onun Hatice annemizi, Ayşe annemizi sevdiğimiz gibi seviyoruz. Fatıma annamıza değer verdiğimiz gibi ona değer veriyoruz. Rabbim cennette görüşmeyi, cennette mülakatı nasip etsin inşallah. Orada birçok şey daha kolaylık olacak. Evet. Değerli kardeşlerim, sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "Ed-dünyâ metaun. Dünya metadır. Ve hayru meta'iha el Başka hiçbir hadisi şerif olmasa Başka onlara değer veren hiçbir söz olmasa, başka unsur, başka bir madde olmasa bu hadis-i şerif İslam hanımefendisine verilen değeri anlatmaya kafi değerli kardeşlerim. Acizâne kanaatim. Resulullah buyuruyorlar, dünya bir metadır ve onun da en hayırlısı saliha bir hatundur. Saliha bir hatundur. Şimdi ümmeti Muhammed'in annelerine, ümmeti Muhammed'in eşlerine, ümmeti Muhammed'in kızlarına, annem yaşında olanlara, Kardeşim ve eşim yaşında olanlara, kızım yaşında olanlara hitap ediyor ve onlardan istirham ediyorum. Hayırlı hanımlar. El mar'atü saliha. Saliha bir kadın olmaya çalışalım inşallah. Bütün tavrımız, bütün davranışımız, bütün gayretimiz, bütün himmetimiz bu yolda olsun inşallah. Ölçüler ne? Ölçü İslam. Ölçü Kur'an. Ölçü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu prensipler. Hatice annemiz, Ayşe annemiz, Fatıma tuz Zehra annemiz onların sözleri, onların telkinleri. Ayşe annemiz mesela dinimizi bize ne muhteşem öğretiyor. Hanımlarla ilgili meseleler ne kadar güzel onun mübarek dilinden bize anlatılıyor. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle ümmetin hanımları arasında o tercüman, o köprü, o vasıta. Dinimizin Üçte birini öğreneceğim, ondan öğreneceğimize dair rivayetler var. Yani kadın çok önemli bir unsur. Hayatın tam yarısı değerli kardeşlerim. Hani resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir delikanlıya evlen diye tavsiyede bulunmuştu. Sana bir daha gördüğü zaman evlendin mi? Evlenmeni söylemiştim sana evlendim ya Resulullah. Efendimiz buyurdular ki değerli kardeşlerim, dinin yarısını tamamladın. Geri kalan yarısı için çalış. Daha ne söylensin? Daha ne olsun? Ama buradan hanım kardeşlerime şunu söylüyorum. Eşlerinizin dininin yarısını Allah aşkına tamamlayın. Din yaşa dinlerini yaşamada, İslam'ı tatbik etmede, hayırlı bir hayatta, güzel bir, mesut bir hayatta, cennetin kazanılacağı bir hayatta eşlerinizin yardımcısı olun, hizmetçisi olun. Yani onlara takviye olun, onlara destek olun, onları israfa sürüklemeyin, onları zorlamayın, onları sıkıntıya sokmayın. Ki bu sizin elinizde, bu sizin elinizde. Evet değerli kardeşlerim, sonra, sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem artık madalyonun öbür tarafını almayacağım bugün. Yani bir kadın Allah korusun, iffet ve hayadan soyutlanırsa, Allah'ın emirlerinden dışarıya çıkacak olursa ne hale gelir onu bugün almayacağız. Çünkü tatlı bir sohbet tutturduk şöyle. Hanım kardeşlerime, beni dinleyen hanım kardeşlerime hitap ediyorum. Buyuruyorlar ki kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dünyanızdan iki şey bana sevdirildi. Biri kadınlar, diğeri de güzel koku. Sonra da ve cu'ilet kurratu ayni fi salah. Gözümün nuru da namazda kılındı kadın hayırlı bir varlık, güzel bir varlık yani zaten Rabbimiz yaratmış değerli kardeşlerim. Bunun üzerinde söz söylenir mi? ama gelin görün ki elin oğlu İslam'a oradan muhalefet ediyor düşmanlık ediyor onlara cevapsa dediğinde söylüyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor kadınlar bana sevdirildi hubbü beyleyye min dünyakum en nisa otib kadınlar bana sevdirildi eğer hani şairin dediği gibi Kadınlar sevilecek, saygı duyulacak, gönül verilecek varlıklar olmasaydı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sever miydi? Sevildiklerini bilmeli ve aile hayatını İslam'ın nuruyla aydınlatmalılar. Hanımlarımızdan da böyle istirham ediyorum. Muhammed İkbal'in esrar ve rumuzunda kadınları bir anlatışı var. İnşallah getireyim size bir okuyayım. Ama öyle tatlı anlatıyor ki sen diyor bizim iffetimizin fanususun. Ana diyerek başlıyor ve ümmet içerisinde öyle öyle mühim bir unsursun ki sen diyor sen bizim dünyamızın aydınlığı, ahiret saadetimizin ana unsurusun. Ve senin iffetin, senin iffet ve hayanı koruman senin iffetini muhafaza etmen bizim milli değerlerimizin ana unsurudur. Sen iffet ve hayanı korursan diyor, sen asil olursan, sen dürüst olursan, sen kendine sahip olursan biz ayakta dururuz ve yaşamış oluruz. Cenab-ı Hak bize senin tam da hayat veriyor ve çok güzel şeyler anlatıyor Muhammed İkbal. Ben de hanım kardeşlerinden rica ediyorum. Daha çok sabır. Daha çok temkin, daha çok vakar, daha çok ibadet, daha çok güzellik ve daha çok teslimiyet. Madem ki Kur'an nisa demiş, erkekler kadınların üzerine kaimdir demiş, ona teslimiyetle. Tabii bu ayeti kerimeyi sonra beraber bir tahlil etmemiz lazım ama belli erkek. Ayete Kerimenin tespitine göre hanımının üzerinde, annesinin üzerinde, kızının üzerinde yani erkekler hanımların üzerinde bir fanustur, bir koruyucudur, bir perdedir, bir kubbedir. Yerine göre mesuliyetiyle, yerine göre gücüyle. Ayeti Kerimenin manası çok açık, çok açık. Efendim İslam hanımları, İslam hanımefendileri ayetten ve hadisten gelen hükümlere ve emirlere teslim olacaklar dedik. Rabbimiz onlar hakkında ne söylemişse, ne buyurmuşsa, evet sözü çok mu uzattık acaba? Ama ehemmiyetine binaen. Çünkü toplumumuz çok kötü bir çizgide bu durumda. Rabbim muhafaza buyursun. Rabbim muhafaza buyursun. Çok kötü haberler kulağımıza geliyor. Çok kötü şeyler duyuyoruz. Toplumda çok kötü şeyler yaşanılıyor. Telefonlar, internetler, sanal alemde olan şeyler, şunlar bunlar. Rabbim beni ve bizi nefsin ve şeytanın bütün kötülüklerinden yüce kudretiyle korusun değerli kardeşler. Aman ha değerli kardeşler. Aman ha. Rabbim bizi bize bırakmasın. Kadınların en hayırlısı. Kocası yüzüne baktığı zaman ona sürur veren hanımdır. Devam ediyor. Ve tuti'uhu izâ emara. Bir şeyi ondan istediği zaman, bir şeyi ona emrettiği zaman ona itaat edendir. Yalnız erkek de meşru şey isteyecek hanım. Meşru şey isteyecek. Hanım kardeşlerime söylüyorum. Kocanız sizden gayrı meşru bir şey istediği zaman aklınızı kullanarak huzurunuzu bozmadan ona muhalefet ediniz. Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Huzurunuzu bozmadan, aklınızı kullanarak, maharetinizi kullanarak asla huzursuzluğa, fitneye, kötülüğe sebebiyet vermeden ama Çünkü Allah'a isyanın olduğu yerde mahluk yani yaratılmış olan kim olursa olsun ona itaat yoktur. Ona itaat yoktur. Başını açacaksın diyor. Sakın ha! Sakın ha! Misal, bir tanesini vermiş olayım. Buna benzer şeyler, toplumumuzda enteresan şeyler oluyor. Sakın ha! Ama, dediğim gibi, alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ımız bize akıl vermiş. O aklımızı kullanacağız. Aklımızı kullanarak, güzellikle, tatlılıkla, iyilikle, fitneye sebebiyet vermeden, huzursuzluğa sebebiyet vermeden... Ailenin içerisindeki huzuru bozmadan Allah'a isyan olan yerde kimse kimseye itaat etmeyecek. Ne kadın kocasına ne koca karısına hatta ne anne ve babaya. Biliyorsunuz anne ve baba en önemli iki unsur. Hiçbir konuda onlara muhalefet edemeyiz. Ama Allah'a isyan oldu mu anneye babaya da itaat yok. Anneye babaya da itaat yok. Tamam efendim? Ve o ise var. onun dışında ben beni dinleyen erkeklerden de beyefendilerden de istirhamda bulunuyorum. Onlara rahmet ettiğimiz kadar, onlara merhamet ettiğimiz kadar, onlara iyi davrandığımız kadar, onlara güzellikle davrandığımız kadar, onlara şefkatle davrandığımız kadar adamız açık söyleyeyim. Bir kişi ailesine Çoluk çocuğuna ne kadar rahmet ve merhametle yaklaşıyor, o kadar adam. Öyle olunca asla onlardan meşru bir şey istemeyeceğiz. Güçlerinin üzerinde bir şey istemeyeceğiz. Takat getiremeyecekleri bir şeyi asla onlara teklif etmeyeceğiz. Hele hele meşru bir şeyi asla onlardan istemeyeceğiz. Öyle olunca kocasından gelen istekler meşru olunca hanım da ona mutlaka itaat edecek. Öyle olunca ne olacak? Yuva saadetle olacak, dolacak. Yüzler gülecek. Karşılıklı sevgi ve saygı olacak. Evler cennet hayatı hakim olacak o zaman. Ve tuduyuhu iza emara. Kocası ondan bir şey istedi mi? Emrine itaat eder. Ve la fi fî ve la mâlihâ bima yekrahû. Kocasının istemediği bir şekilde, hoş görmeyeceği bir şekilde ne malı konusunda ne nefsi konusunda, ailevi bir konuda kocasına muhalefet etmeyecek. Karşı gelmeyecek. Değerli kardeşlerim, günümüzün en ciddi problemlerinden biri de bu. Toplumun içerisindeyiz işte. Karşılıklı, bence böyle diyor. Hele hele hanımlar maddi hürriyetlerini ele almışlarsa, çok ciddi problemler olabilir. Efendim asaletin olduğu yerde problem olmaz. İslam'a teslimiyetin olduğu yerde problem olmaz. Ama tabii herkesten de aynı güzelliği bekleyemezsiniz. Aynı muameleyi bekleyemezsiniz. İnsanlarımız muhtelif. Onun için hanım kardeşlerimden aile yuvasındaki saadet için tekrar tekrar isterhamda bulunuyorum. Kocası kendisinden bir şey istedi mi? İtaat edecek. İtaat edecek. Hele hele bu ailevi bir konu olacak olursa asla muhalefet etmeyecek edemez. Edemez. Eğer kocası diyor Peygamberimiz eşini istemişse, yatağında özür dileyerek söylüyorum ama bunlar söylenilmesi gereken şeyler. İstemişse, muhalefet ederse sabaha kadar Allah'ın laneti o kadının üzerinde olur. Açıktır. Melekler lanet ederler. Kitaplarımıza bakınız. Hadislere bakınız. Aleyhissalatü vesselam çünkü evliliğin ana gayelerinden biri o. iffet ve namusu korumak. Nefsi şeytanın tuzaklarından, nefsin desiselerinden muhafaza etmek. Ailenin iffetini temin etmek. Hal böyle olunca tabii her zaman meşru her zaman makul çizgide olmak, insaflı olmak, merhametli olmak ve makul isteklerde bulunmak esastır. Böyle bir durumda itiraz etmeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkça buyuruyorlar. "Vela tukhalifuhu fi nefsiha." Nefsi konularda nefsini ona teslim etmekte, kocasına muhalefet etmeyecek. "Vela malaha veyela malaha." Burada iki iki şekilde de hareketlenmiş. Yani elinde olan şeyler konusunda veya Maddi konularda e, kocasının malı kendisine ait şeyler konusunda istemediği bir şeyle kocasına muhalefette bulunmayacak. Ona hizmet edecek. Ona becerebildiği kadar elinden gelen bütün imkanı bezledecek. Hani sen diyor o bir annenin geline derken kızına nasihatleri var. O kadar tatlı o kadar güzel şeyler ki. Bulabilirseniz bir kitaptan okuyun. Ben de bulabilirsem inşallah tekrar... Ta talebeliyim okumuştum. Ee, tekrar getirmeye çalışayım inşallah o Çok tatlı, çok güzel nasihatler var. Sen diyor... Ona onun ayağının altına kendini döşe ki... Yani onun hizmetçisi ol. Ona bütün varlığınla hizmet et ki... O sana kubbe olsun, çatı olsun. Yani böyle güzel... Tatlı sözler. Şimdi ben e, toplumda acayip şeyler mi, garip şeyler mi söyledim bilmiyorum ama gördüğüm, ecdadımdan gördüğüm böyle bir aile yapısı. Büyüklerimden, mesela babamdan yıllarca sohbetlerde dinlediğim istenilen aile çizgisi ve yuvası ve aile saadeti işte bu noktada ve çizgide. Böyle olmalı. Karşılıklı sevgi ve saygı. Evet. Demek ki... Hanımların hayırlıları tekrar etmeyeceğim maddeleri... resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem... Böyle buyuruyorlar. Rabbim, Rabbim hepimizi... Toplumun içerisindeki hayırlı unsurlar kılsın. Hayırlı varlıklar eylesin. Hayırlı insan olalım. Bizler hayırlı erkekler olalım. Eşlerimiz, hanımlarımız hayırlı hanımlar olsunlar o yuvadan hayırlı kızlar hayırlı genç hanımlar yetişsin onlar da eşlerine hayırlı olsunlar ve sonra da Fatihler doğursunlar inşallah Fatihler doğursunlar Yavuzlar doğursunlar Kanunilere anne olsunlar yani Mevlana'lar yeniden dünyaya gelsin Hacı Bayramı Veliler yeniden toplumumuza ışık saçsın biz yetiştireceğiz biz yetiştireceğiz. Biz onlara halal rızk götürürsek, evde onlar Fatıma annemizin neşesinde olursa, yeniden yani o İslam büyükleri, o alimler, imam ı Azamlar, İmam-ı Şafi'ler, İmam-ı Gazali'ler, Abdülkalir Yelani'ler, gökyüzünden indiler de, melek halinde indiler de sonra insan olarak temessül ettiler. Yok böyle bir şey. Onları da analar doğurdu. Onların da hali belli. Ama nasıl insanlar böyle? Nasıl insanlar? Toplumumuzun bugünkü en büyük derdi lider, mürşit, örnek insan bulamamaktır değerli kardeşler. Örnek insan yok. Halbuki bir örnek insan bir köyde, bir mahallede, bir sülalede hatta bir şehirde insanlık için saadet kaynağıdır. Nurdur, ışıktır, güneştir o. Alemlerin Yüce Rabbi bize bu güzel hali nasip etsin inşallah. Rabbimizden dua ediyoruz, iltica ediyoruz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Hayru efendim, hayru ümmeti ellezine izâ idha esâ'u istagferu. Tekrar ediyorum, hayru ümmeti ellezine izâ esâ'u istagferu. Ümmetimin en hayırlıları buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Günah işledikleri zaman günahlarına hemen istiğfar edenler. O günahı defterlerine yazdırmayanlar. Yazılmış o kara sayfalı satırları, siyah satırları istiğfar, tövbe, nedamet, pişmanlık süngeriyle silenler. Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ın huzuruna çıkarken temiz sahife çıkaracak olan. Bakınız Aleyhisselatü Vesselam günah işlemeyenler demiyor. Daha önce buna benzer bir hadis-i şerifi işlemiştik. Değil mi? Hemen günahtan sonra tövbe edenler. Tekrar ediyoruz. Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyorlar. Günah işlemeyenler demiyor. Günah işlediği zaman hemen istiğfar edenler. Hemen pişman olanlar. Tabi büyük günahları terk etmek şartıyla. Ve ize ahsenu istebşeru Ümmetin hayırları yine bir iyilik yaptıkları zaman bir ihsanda bulundukları zaman ondan sevinenler mutluluk duyanlar bir fakire birkaç kuruş bir şey vermiş o da Allah razı olsun senden demiş. Onun zevkini, onun tadını damağında ömrü boyu hissediyor mesela. Ne iyi ettim de diyor o talebenin o ihtiyacını gördüm. O fakirin efendim o odununu alıverdim, kömürünü alıverdim. O, o, o yavruya diyor bir elbise giydirdim, bir ayakkabı aldım. Onun gözündeki o pırıltıyı, o ışıltıyı görünce ne iyi ettim diyor. Yaptığı iyilik kendisini mutlu ediyor. Veya namazını kılıyor. Elhamdülillah oh namazımı kıldım diyor. Hani o haçtan dönen kardeşlerimiz havaalanında filan karşılaşıyorlar. Ya Rabbim bu duyguları herkese yaşatsın diyorlar değil mi efendim? Ne kadar tatlı Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. Rabbim Kabe'nin karşısında Resulullah'ın huzurunda beraber olmayı, karşılaşmayı nasip etsin inşallah. Doğrusu elimde imkanım olsa bütün beni dinleyen kardeşlerimi hacca götürmek, umreye götürmek, Kabe'nin karşısında onlara tavaf ettirmek, Resulullah'ın huzuruna beraber salatu selam okumak isterim. Rabbim lütfetsin inşallahurrahman. Bir iyilikten dolayı memnun ve mesur olanlar. O iyilik, o kişiyi memnun ediyor, mesur. Tabii etrafa övünmek için değil, öyle değil. Onlara göstermiyor, onların haberi yok. Boşa götürmüyor, gurur yok, kibir yok. Ama yaptığı iyilik, yaptığı güzellik, yaptığı ibadet. Mesela bir gece kalkmış, teheccüd kılmış, kimsenin haberi yok. O günün sabahında mutlu, içi pırpır pır ediyor. Bugün gece elhamdülillah Rabbimin huzurundaydım diye. Sabah namazına kalkmış, tekrar biraz istirahat edecek veya işine gidecek. Rabbim sana sonsuz şükürler olsun. Bana sabah namazımı kıldırdın Allah'ım. Böyle güzellik. Demek ki bu iman alametidir değerli kardeşler. Yaptığı iyilikten memnun olmak, hoşnut olmak, yaptığı iyiliğin bir insana sürur vermesi iman alametidir. Ve devam ediyor hadis-i şerif. Ve iza seferu kasaru ve aftaru. Yine hayırlı olanlar, sefer ettikleri zaman namazlarını seferi olarak kılıp kısaltanlar, yani dört lekatlı farzları iki olarak kılanlar ve ihtiyaç olduğu zaman diye parantez içerisinde söyleyelim, oruçlarını iftar ederler. Hatta Ramazan bile olsa. Zaten seferde nafile oruç tutmak takvadan değildir. Leyse minem bir <gülüyor> imsiyamı fimsefer. Değil mi efendim? Ehlinin erbabının malumu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelen e, Arap e, kabilesine onların lehcesiyle böyle söyleyi Leyse minen bir <gülüyor> mı, fim sefer. Efendim e, seferde nafile oruç tutmak takva değildir. Bir değildir, iyilik değildir. Yani yorgunluk olabilir, meşakkat olabilir. Bir yandan oruç tutar, öbür taraftan namazın sünnetlerini kılacak tahatı kalmaz mesela. Öyle değil. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri e, seferde nafile oruç tutmamızı istemiyorlar. Hani biraz evvel dedik ya İslam'a teslim olacağız. Aleyhisselatü Vesselam ne söylüyorsa öyle yapacağız, onu yapacağız. Yani ibadeti çoğaltmak, kendine göre ibadet uydurmak adamlık değil değerli kardeşlerim. Kur'an ne diyorsa onu yapmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyur, buyuruyorsa onun sünnetine ittiba et. Daha önce ben size söylediğimi hatırlıyorum. Bir zat iki rekat bir namaz kılmıştı. Oğlu sordu, babacığım bu iki rekat namaz sünnette var mı? Yani Resulullah bu vakitte böyle bir iki rekat namaz kılmış mı? Hayır, bir namaz kılmış olmak için kıldım. Oğlu dedi ki diyor kitaplarımız, sen şimdi namaz kıldığın için sevap mı işledin, günaha mı girdin? Vallahi bilmiyorum. Çünkü ibadet Resulullah'ın gösterdiği şekilde olacak. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazretleri nerede dur diyor orada duracağız. Nerede yürü diyor orada yürüyeceğiz. İslam bu. Teslimiyet dini dedik ya. Hadis ve fıkhımızın işte onun için kardeşlerime ilmihal okumalarını tavsiye ediyorum. İlmihal okumalarını. Ben yuridillahü bihi kayran yufakkihü fid din. Kim Allah e, kimin alemlerin yüce Rabbi Allah'u Teala kimin hayrını murad ederse dinde onu bilgili kılar fıkha göre Resulullah'ın koyduğu kaide ve kurallara göre amel etmek lazım o istediği zaman yok oruçta yok namazda yok başka şeyde yok çünkü çünkü biraz sonra gelecek dinin hayırlısı evet ee, ey diye buyuruyorlar Aleyhissalatu vesselam kolay olanlar ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bize kolay bir din bırakmıştır. Bize rahmetinden bakınız. Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ımız farzları bile yarıya düşürüyor. Tabi akşam namazı ayrı, aynı. Sabah namazı aynı. Üç ve iki rekatlı namazlarda yok. Öğlenin, ikindinin, yatsının farzı ikişer rekat kılınacak. Seferi olanlarla. Hanefi mezhebine göre bile bile asla seferi olanlar bile bile tam kılamazlar. Canım benim vaktim var. Yok öyle değil. Cenab-ı Hak Hazretleri öyle istemiş. Sefer dilinin şartları gerçekleşti mi o, o dört vekatlık namazları iki kılacağız. Peki vaktimiz var hocam sünnetleri kılalım mı kılmayalım mı? Sünnetleri vaktiniz varsa kılın tabii. Onlarda tenzilat yok. Onlarda efendim noksanlaştırmak yok. Sünnetler aynen. Ama zaruret olduğu zaman sünnetler seferde toptan kılınmayabilir. Hazerdeki efendim mukim halindeki hal gibi değildir. Mukim halinde kardeşlerimize mutlaka sünnetlere devam edin diye rica ediyoruz. Mutlaka. Resulullah'ın onlar bize hatıraları. Ama seferde sıkıntı varsa, meşakkat varsa, otobüs bekliyorsa, ne bileyim gideceğimiz yere acele gitmemiz gerekiyorsa sünnetleri kılmayabilir. Tamam efendim? Demek ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir tembihi de var. Onu da hatıra olarak Unutmayacağız. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Hayru beytin fil müslimine beytun fihi yetimun yuhsenu ileyh. Müslümanların evlerinin en hayırlısı öyle bir ev ki o evin içerisinde bir yetime ikram olunuyor. İçinde yetime ikram olunan bir yetim büyütülen bir yetime bakılan ev... Müslümanların evlerinin, müminlerin evlerinin en hayırlısıdır diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Akrabalarından olmuş, yakınlarından olmuş veya işte zaruret olmuş da küçüklüğünde, İslam'da evlatlık yok, çocuk edinmek yok, resmi evlat edinmek yok, caiz değil. Çünkü buluğa erdiği gün kızsa evin erkeği için. Erkekse evin hanımı için problem olur. Yani o resmi bağ, resmi evlatlık edinme problem meydana getirir ileride. Varislerinizi mirastan mahrum edersiniz. İleride efendim dediğim gibi mahremiyet sıkıntıları olur. Böyle bir şeye hakkımız yok. Dedik ya İslam nerede dur diyor orada duracağız. Ama bir yetimi almış onu meşrulaştırmanın yolları var. Çok küçük yaştan elde edebilirsiniz. Mesela... Halasına, teyzesine emzirirlermiş asıl saadette veya selefimizin döneminde o mahrum, mahrumiyeti, o mahremiyeti ortadan kaldırırlar. Ondan sonra süt annesi olur, süt teyzesi olur, süt halası olur mesela tamam efendim. Etrafınızdan öyle imkanınız varsa onu büyütürsünüz veya işte bu dua erinceye kadar evinizde olabilir. Ondan sonra dışarıdan ilgilenirsiniz veya illa eve almak da şart değil. E, büyüdüğü zaman onun işte talebe yurdunda kalır ama bütün ihtiyaçlarını görürsünüz. Küçüklüğünde, çocukluğunda, evimizde olmasında bir sakınca yok malum. Belli fıkhi hükümlerimiz. Eğer bir evde yetim varsa o evde rahmet var, o evde bereket var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerin, Müslümanların evlerinin en hayırlısıdır diye buyuruyorlar. En kötü ev ise ve şerru beytin fil müslimin Müslümanların evlerinin en şerlisi ise bir yetime kötülük yapılan ev. Hakkı gasp edilen ev. Kendisine zulmedilen, ihanet edilen ev. Rabbim korusun. Bir eline emanet kalmış ama ona kötülük ediyor. Ona ihanet ediyor. Ona zulm ediyor. Evlerin en şerlisidir diye buyuruyor Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri. Ve hadisi şerifin devamında şöyle buyruluyor. Ene vekifül <gülüyor> yetimi fil cennet hakeza. Bir yetimin kefili yani onu besleyip büyütenle cennette ben şöyle olacağım buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Hadisinin rabisi buyuruyorlar ki yani şu ikisi iki parmak arasındaki fark gibi mi olacak? Birbirlerine Resulullah'a bu kadar yakın mı olacak? Yoksa ikisi böyle yan yana olacaklar benim yanımda olacak mı demiyor demek istiyor. İkisinde de fark yok zaten. Zaten normal olarak Peygamber Efendimiz'den aşağıda olacağız ama bu kadarcık bir fark Ali Aleyhisselam işaret ediyor. Böyle iki parmağını göstermişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Veya biz ikimiz böyle beraber olacağız diye buyuruyorlar. Resulullah ile beraber olmak isteyenler cennette yetimin elinden tutun, yetimin yüzünü güldürün, yetimle ilgilenin, yetimin masraflarını çekin, yetimin başını okşayın, yetimin başını okşayın. Böyle bir yetimin bir kişi başını oksa, okşasa... Öyle buyruluyor, başındaki kıllar adedince, başını, saçının kılları adedince Cenab-ı Hak Hazretleri kendisine ecir verir. Ve o yetimin gönlüne sürur vermek, onun gözyaşını dindirmek, onun elinden tutmak, alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ın rızasını kazanmak demektir. Değil mi? Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayeti kerime var? Bakınız, Yetime hakkını vermek, yetimle ilgilenmek, yetime ihsanda ve ikramda bulunmak Rabbimizin emirlerinden. Sonra yetimin malını yiyenler için de alemlerin yücere böyle buyuruyorlar. Ellezine yekuluna ye emvalel yetama zulmen. İnma yeakuluna fi butunihim naran ve seysluna sa'ira. Karınlarına ateş dolduruyorlar onlar midelerine. Yetimin malını zulümle yiyenler, karınlarına, midelerine ateş dolduranlardır. Ve seyaslevne se'ira, cehennemin se'ir derecesine o korkunç ateşe mutlaka atılacaklardır. Bir muhafaza buyursun. Şimdi bu milletin içerisinde yetimler var mı? Şehitlerimizin yetimleri var, kazalarda ölenlerin yetimleri var. Genç ölen kardeşlerimizin yetimleri var da var. 70 milyonun, 70 küsur milyonun içerisinde nice yetimler var. Ya o yetimlerin malını zulmen yiyenlerin hali ne olacak acaba? Yarın Allahu Zülcelal Hazretlerinin huzuruna nasıl çıkacaklar acaba? Nasıl hesap verecekler acaba? Milletin hakkına ihanette bulunduklarının vebali bir ayrı, milletin içindeki yetimlerin... Malını yemiş olmalarından dolayı işledikleri cinayet ayrı bir vebal ayrı bir bela. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Milletin hukuku demek milletin hakkı demek korkunç bir hak demektir değerli kardeşler. O vergi kaçırmalar, o o işte yan, e, efendim elektrik saatini bozup elektrik parası ödememeler, su saatini bozup su saatinden işte bir şey göstermeyip suyun parasını öde Yani neler neler insanoğlu ne sahtekarlıklara maalesef, maalesef ne sahtekarlıklar irtikap olunuyor ve de ne basitliklere tenezzül ediliyor. Rabbim muhafaza buyursun. Üç kuruşluk menfaat için. Üç kuruşluk menfaat için devletin ve milletin hukukuna, Allah korusun kötülükte bulunanlar aynı zamanda yetimin malını da yemektedirler. Öyle olunca Kur'an tabiriyle Nisa suresi fi butunihim nara karınlarına ateş dolduruyorlar. Ateş yiyorlar. Yedikleri ateş, alev, kor ateş yiyorlar. Ve mutlaka cehenneme gelecekler. Aleyhissalatu vesselam biliyorsunuz fe'ammel yetime fala taqsar sakın sakın yetimi de kovma. Onu onu üzme. Ona kötü muamelede bulunma sakın onun kalbini kırma Rabbimiz emrediyor tabi ve Selam'ın şahsında emir bize, ümmetine kıyamet sabahına kadar böyle yetim geldi mi kapıya yetim bir şey istedi mi ver verebildiğin kadar ver onun yüzünü güldür onun gözyaşını dindir evet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yetimlere de sahip çıkmamızı istiyorlar değerli kardeşlerim. Hadis-i Şerif yine şöyle hemen kısa bir iki hadis daha alıverip bugünkü sohbetimi tamamlayacağım. Hayru dinikum eyseruhu. Hayru dinikum eyseruhu. Dininizin en hayırlısı kolay yaşanan dindir. Biraz evvel söylemiştim değerli kardeşlerim. Dini kolay yaşamaktır. Dini kolay yaşarsak kendimize Kolay kılarsak eğer dini, hayırlı bir mümin, hayırlı bir Müslüman olmuş oluruz. Yine hayru dinikum, dininizin en hayırlısı yani dinde en hayırlı olarak tutulacak yol, el-vera'u, şüpheli şeylerden sakınmak buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Vera sahibi olmak. Acaba faiz şüphesi var mı Burak? Acaba kul hakkı var mı Burak? Mesela bir asa çıkmış karşınıza, acaba vakıf mı şüpheli? Burak, burak bir başka yerden al. Cenab-ı Hak gazetelerinin <gülüyor> arzası ne kadar geniş dünyamızda. elhamdülillah Acaba bir başkasının malı olma ihtimali var mı? Şüphe var mı? Burak, burak et onu. Devletin, milletin, bir başkasının, akrabanın, kardeşin, e burak ver canım? Eh hocam gel sen onu bizim nefsi anlat diyor değil mi? Ya nefse anlat. Yapan düşünsün diyor. Alan düşünsün diyor, şöyle diyor, böyle diyor. Beyimiz kendisine göre bahaneler buluyor. Rabbim muhafaza buyursun. Vera demek şüpheli şeylerden sakınmak demektir. Ebu Bekir'in Sıddiq radıyallahu Efendimiz hazretleri biz dinimizi daha güzel yaşamak, vera sahibi bir mümin olmak için bize halal kılınan bile bazı şeyleri terk ettik diye buyuruyorlar. Ya! Büyüklere bakınız. Yani... Halaldan da sonuna kadar istifade yok, nefsin her istediğini de vermeyeceksiniz diyor. Şüpheli şeylerden sakınmayı bırak, halaldan bile sonuna kadar istifadeyi İslam büyükleri caiz görmüyorlar. Ve israf olarak bir kişinin nefsinin istediği, canının çektiği her şeyi yemesi ve onlardan istifade etmesi kendisine yeter diye buyruluyor. Vera sahibi olmak. Dama yürüyübük, dama yürüyübük, kıyılamalı yürüyübük. Ali Salatin Aleyhisselam ne buyurulan? Sen Seni şüphelendiren şeyi bırak, şüphelendirmeyene bak, temiz olana bak. Bardakları koymuşlar, o bardaklardaki suların birinin içerisinde içilmemesi gereken bir şey olabilir. İçmeyi ve onların hiçbirini git şuradan Cenab-ı Hak verdiği pınarlar var, kuyular var, başka sular var, oradan iç. Canım kardeşim. Demek ki demek ki değerli kardeşlerim hayırlı insanlardan hayırlı kullardan olmak öyle kolay değil. Bunun şartları var işte. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem sayıyorlar. Biz de hayır üzere olmak çalışacağız ve gayret edeceğiz inşallah. Ümmetin hayırlılarından olacağız. İnşallah hayır üzere yaşayacağız. En hayırlı halimizde imanımız Kemale erdiği zaman Rabbimize kavuşmuş olacağız. Cenab-ı Hak Hazretleri sevdiği, seçtiği hayırlı kulları zümresinde bizi, sizi ve bütün din kardeşlerimizi haşretsin inşallah. Ama bunun şartı işte bu hayır denilen amellerle yaşamaktadır. Hepinize hayırlı geceler diliyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Geceniz hayır olsun efendim.